Merhaba, İstanbul Tabip Odası ve Çevre Mühendisleri Odası, Kadıköy Kurbağalıdere ile ilgili yayınladıkları raporda Kurbağalıdere'deki kirliliğin boyutlarının Kadıköy'ü aştığı vurgulandı. Sol haber portalında Damla Baytekin'in imzasıyla yayınlanan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tatmin edici bir adım atmıyor. Çevre Mühendisleri Odası raporuna göre yeni salı pazarı ile Kurbağalıdere'nin döküldüğü yer arasında yapılan çalışmalarda suyun akış yönünün tersinden ilerlenmiş olması İşleyen hatların iptal edilmesi, atık suyun dereye verilmesinin önlenmesi için kullanılan kimi kolektörlerin kırılması gibi bir dizi hata sonucu kurbağalı dere açık bir kanalizasyona dönüşmüş durumda. Kurbağalı dereden derenin denize döküldüğü noktadan ve moda sahilinden alınan örneklerin analizi sonucunda yer verilen raporda, kurbağalı deredeki bakteri sayısı en kötü kalitede yüzey suları için belirlenen limit değerin 40 katı. Yüzme suyu kalitesiyle belirlenen limit değerler ile analiz sonuçları karşılaştırıldığında ise derenin denizle birleştiği noktada 380 kat, moda sahilinde ise 8 kat fazla eşarja koli oranı olduğu tespit edilmiş. Kadıköy ön arıtma tesisinin yanı sıra büyük Küçükçekmece, küçük çekmece, yeni kapı balta limanı, küçük su paşa bahçe, Üsküdar tesislerinin de ön arıtma fonksiyonuna sahip olmayıp Birer terfi merkezi olarak çalıştığına dikkat çekilen raporda deşarjlarını boğaza yapan tesislerde boğaz akıntısı nedeniyle atık suların Karadeniz'e ulaştığı ve Karadeniz'in bir atık su deşarj havzasına dönüştüğü adalarda bulunan 9 tesisin ise bir kapalı deniz olan Marmara'ya atık sularını deşarj ettikleri vurgulanıyor. Ön arıtma tesislerinin terfi merkezi olarak kullanılması sonucu İstanbul'daki suların yaklaşık %60'ı hiç arıtılmadan denize akıtılıyor. Tabipler Odası İstanbul Şubesi'nin raporunda ise çevre mühendisleri odasının yaptığı analiz sonuçları değerlendiriliyor. Raporda bu yüzme alanlarının ivedilikle kapatılması ve yüzmenin yasaklanması halk sağlığı yönünden zorunludur deniyor. İzmir'in arseniksiz tek su havzası olan Tahtalı'nın sınırında bulunan FM Çukuru'nda Kanadalı Tüprak firmasınca 2011'den bu yana faaliyet gösteren altın madeninin kapasite artışı için verilen ÇED olumlu belgesi İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Cumhuriyet'in haberine göre Ege Çevre ve Kültür Platformu yani Egecep, Çep, TUMOP Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, Avukat Arif Ali Cangı ve FM Çukuru Köyü'nden Ahmet Karaçam tarafından söz konusu ÇED raporuna karşı dava açılmıştı. Egecep dönem sözcüsü Merih Yücel bu kapsamda bilirkişi heyetinin madende keşif yaptığını, toprak, su ve atık örneklerinin incelendiğini söyledi, Heyet kararında ÇED raporunda belirtilen oranların üzerinde kirliliğe rastlandığını, mahkemenin de bunu doğrular yönünde karar verdiğini belirten Yücel, bu kararın ardından altın madeni derhal kapatılmalıdır. Madenin kapatılmaması halinde oluşacak kirlenmeden şirketle birlikte başta İzmir Valiliği olmak üzere yetkili tüm kamu idareleri ve kamu görevlileri doğrudan sorumlu olacaktır diye konuştu. İptal edilen kapasite arttırımıyla madenin toplam cevher rezervinin 2,5 milyon tondan 8,5 milyon tonu çalışma süresinin de 12 yıldan 17 yıla çıkarılması öngörülüyordu. Yaşam alanı savunucuları nükleer santral projelerine karşı İstanbul ve Mersin'de açıklama yaparak kurulmak istenen nükleer santralle sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verileceğine dikkat çekti. Aralarında nükleer karşıtı platform Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul nükleer karşıtı platformu, Karadeniz İsyandadır platformu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda yaşam alanı savunucusu, Türkiye'nin birçok merkezinde yapılan eş zamanlı nükleer santral projelerine karşı eylemler kapsamında Beşiktaş Kartal heykeli önünde açıklama yaptı. Ya nükleer ya hayat pankartının açıldığı ve bir Çernobil daha istemiyoruz, Akkuyu ve Sinop, Çernobil ve Fukushima olmayacak dövizlerinin taşındığı eylemde sık sık Dersim'den Sinop'a nükleere isyan, nükleere inat yaşasın hayat sloganları atıldı. Eylemde konuşan Karadeniz İsyandadır platformundan Zümra Yıldırım, halkların bilim ve hukuk insanlarının tüm itirazlarına rağmen antidemokratik, sahte ve halktan gizlenen rapor ve süreçlerle nükleer santral projelerinin devam ettiği hatırlatılarak, bu kirli süreç seçime giden Türkiye'de iktidar tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır dendi. Sırada Yeni Zelanda'dan gelen güzel bir haber var. Yeni Zelanda hayvanları duygusal varlıklar olarak kabul eden yasa değişikliğini onayladı. 1999'da yürürlüğe giren hayvan refahı yasasında geçtiğimiz hafta yapılan değişikliklerle yasa hayvan refahı için standart ve zorunlu düzenlemeler getiriyor. Hayvanların acı çekmesine engel olmak ve hayvan refahı için yeni araçlar sağlanıyor. Müfettişlere faillerin cezalandırılması için tutanak tutma yetkisi veriliyor. Yabani hayvanlara kötü muamele konusundaki belirsizlikler gideriliyor. Kasten ve taksirde kötü muamele ayrımı geliyor. Yasa, kozmetik ürünlerin hayvanların üzerinde test edilmesini de yasaklıyor. Temel Sanayi Bakanı Nathan Guy, Yeni Zeylandalılar hayvanların nasıl muamele gördüğünü çok önemsiyor. Hanelerin %68'inde en az bir evcil hayvan var ve ülke olarak et, süt ve yün gibi hayvan ürünlerinin ihracatından senede 25 milyon dolar kazanıyoruz diye konuştu. Hayvan etiği Ulusal Danışma Komitesi'nden Virginia Williams, hayvanların duygusal varlıklar olduğunun kabul edilmesinin, hayvanların acı ve stres dahil olumlu ve olumsuz duyguları yaşadığını kabul etmek olduğunun altını çiziyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.